949 Açık Radyodaki Tülerleriz programından hepinize günaydın canlı yayındayız 131 39 bugünkü programımıza Elmiş başladık. ile başladık Ranferan. Açık Radyo'dan Orhan Pamuk'a 60. yaş hediyesi Masumiyet Müzesi Kırılan kalbin acısının ve küskünlüğün Kimseye yararı yok Gecenin sonuna kadar ağzımı bıçak açmadı O sırada yaşadığım şeye Başka pek çok dilde de Kalp kırıklığı denildiği için burada sergilediğim porselenden kırık kalbin müzeyemize gelen herkese acımı iyi anlatacağını düşünüyorum. Geçen yaz olduğu gibi artık aşk acımı bir telaş, bir umutsuzluk, bir öfke şeklinde yaşamıyordum. Artık acı kanımda daha ağır bir kıvamda akıyordu. Çünkü füsunu her gün ya da iki günde bir görüyor olmam ısrabımın gücünü azaltmıştı ve bu... Yeni acıyla yaşayabilmek için yeni alışkanlıklar edinmiş, bu alışkanlıklar da bütün yaz boyunca ruhuma yerleşerek beni başka bir insana çevirmişti. Günlerimin çoğunu acıyla savaşarak değil, acıyı bastırarak, üstüne örterek ya da böyle bir şey hiç yokmuş gibi yaparak geçiriyordum. Aşk acım biraz hafiflerken, yerini bir başka şey, aşağılanma acısı almıştı. Füsun da bu acıyı çekmeyeyim diye dikkat ediyor, benim gururumu kıracak tehlikeli konulardan, durumlardan uzak duruyor sanıyordum. Ama onun son kaba sözlerinden sonra hiçbir şey olmamış gibi yapamayacağımı artık anlamıştım. Aklında durmadan tekrarlanan o sözleri, ''Hakikaten parayı vereceksin de biz yorulduk artık.'' Füsun hiç söylememiş, sanki sağırmışım gibi, gibi yapmayı önce başarmıştım. Ama mırıldandığım sözler sahi mi bu lafı işitmiş olduğumu da kanıtlamıştı. Bu yüzden üzerime alınacak hiçbir şey yokmuş gibi de davranamazdım. Zaten keyfimin kaçtığı demek ki aşağılandığımın farkında olduğum asılan suratımdan hemen anlaşılabilirdi. Aşağılayıcı içi cümleler kafamda tekrarlanırken hiçbir şey olmamış gibi elimde gazoz şişesi döndüm sandalyeme oturdum. Acıdan zorlukla hareket ediyordum. Şimdi aşağılayıcı sözleri fark etmek değil, onların aşağılayıcı olduğunu fark ettiğimi, buna üzüldüğümü Füsun'un fark etmesi daha aşağılayıcı olmuştu. Hiçbir şey olmamış gibi yapabilmek için sıradan şeyler düşünmeye bütün gücümle kendimi zorladım. Tıpkı çocukluğumda ve ilk gençliğimde sıkıntıdan patlayarak metafizik düşüncelere kapıldığım zamanlarda olduğu gibi kendime şu soruyu sordum hatırlıyorum. Ne düşünüyorum şimdi ben? Ne düşündüğümü düşünüyorum. Bu kelimeleri kafamda uzun uzun tekrarladıktan sonra kararlı bir şekilde Füsun'a döndüm. Boşları geri istiyorlarmış dedim ve elindeki boş gazoz şişesini alıp kalkıp götürdüm. Öbür elimde kendi şişem vardı. İçindeki gazoz bitmemişti. Kimse bakmıyordu. Benim şişemdeki gazozu Füsun'un boş şişesine doldurdum. Kendi boş şişemi gazoz satan çocuklara geri verdim. Elimde burada sergilediğim Füsun'un şişesi, geri dönüp oturdum. Füsun kocasıyla konuşuyordu, fark etmemişlerdi. Ben de sonuna kadar perdedeki filmi hiç fark etmedim. Çünkü az önce Füsun'un dudaklarına değen şişe, şimdi benim titreyen ellerimdeydi. Başka bir şey düşünmek istemiyor, kendi dünya ama, kendi eşyalarıma dönmek istiyordum. Bu şişe yıllarca merhamet apartmanındaki yatağın baş ucunda dikkatle korunmuştur. Şişenin biçimine dikkat eden müze gezerler, bunun hikayemizin başladığı günlerde piyasaya sürülen Meltem gazozu şişesi olduğunu hatırlayacaklardır. Ama içindeki zaimin tadıyla övündüğü Meltem gazozu değildi. Artık Türkiye'nin yarısında dağıtılan bu ilk büyük milli gazoz markamızın kötü taklitleri çıkmıştı. Yeraltındaki bu küçük ve yerel korsan gazoz üreticileri, boş Meltem şişelerini bakkallardan topluyor... Kendi imalathanelerinde ürettikleri ucuz boyalı gazozla doldurup piyasaya sürüyorlardı. Dönüş yolunda, arabada şişeyi arada bir dudaklarıma değtirdiğimi gören ve füsulla aramdaki tatsızlıktan habersiz olan damat Feridun Bey, ''Abi çok iyi değil mi bu Meltem gazozu? dedi. Ona gazozun hakiki olmadığını anlattım. Hemen durumu anladı. Bakırköy'ün arkalarında gizli bir Dolum evi var. Boş aygaz tüplerini ucuz gazla dolduruyorlar. Biz de aldık bir kere. Kemal abi inanın hakikisinden daha iyi yanıyor. Dikkatle şişeyi dudaklarıma değdirdim. Bunun da daha iyi bir tadı var dedim. Araba solgun sokak lambalarının aydınlattığı parke taşı kaplı sessiz arka sokaklarda sallana sallana ilerlerken... Ön camda ağaçların ve yaprakların gölgeleri, rüyalardaki gibi ağır ağır kıpırdanıyordu. Ön koltukta şoför Çetin'in yanında oturuyor. Kırılan kalbimin acısının içime işlediğini artık fark ediyor. Artık arkaya dönüp bakmıyordum hiç. Her zamanki gibi filmlerden konuşmaya başladık. Dönüş yolunda bu sohbetlere çok az katılan Çetin Efendi, belki de sessizlikten hoşlanmadığı için, Konuyu açtı ve filmin bazı yerlerinin hiç inandırıcı olmadığını söyledi. Bir İstanbul şoförü hiçbir zaman bu filmdeki gibi patron hanımefendiyi kibarca da olsa azarlamazdı. Ama o şoför değil ünlü aktör ayanışık dedi damat Feridun. Tamam efendim, dedi Çetin. Ben de bu yüzden çok beğendim çünkü öğretici bir yanı da vardı. Ben bu yaz bu filmleri eğlendirdiği gibi hayat dersi verdiği için de çok sevdim. Füsun ben de susuyorduk. Acımı daha da artıran bir şey, Çetin Efendi'nin bu yaz deyişiydi. Güzelim yaz gecelerinin bittiğini, Füsun'la artık bahçe sinemalarında film seyretmeyeceğimizi, yıldızların altında onunla yan yana oturmanın verdiği mutluluğun artık sona erdiğini hatırlatıyordu bu söz. Acımı Füsun'a göstermemek için gelişigüzel konuşmak istiyordum ama... Ağzıma bıçak açmıyordu ve çok uzun sürecek bir küskünlüğün içine girdiğimi hissediyordum. Artık Füsun'u görmek istemiyordum. Benim ve kocasının çekeceği filmi destekleyeceğim diye, yani para için arkadaşlık eden birisini görmek içimden de gelmiyordu zaten. Üstelik beni para için gördüğünü, artık benden saklamaya bile çalışmıyordu. Böyle biri benim için artık çekici de olmadığı için ondan kolaylıkla kopacağımı hissediyordum. O gece arabayla onları evlerine bıraktıktan sonra bir sonraki gece sineması için randevulaşmaya hiç uğraşmadım. Üç gün boyunca ben de onları hiç aramadım. Bu sırada önce aklımın bir yanıyla daha sonra gittikçe artan bir şekilde başka türlü bir küskünlük de göstermeye başlamıştım. Diplomatik küskünlük dediğim bu küskünlüğüm kalp kırıklığımın acısından çok bir mecburiyete dayanıyordu. Bize kötü davranan kişiye... Aynı şeyi bir daha yapmasın diye bizim de bir ceza vermemiz ve gururumuzu korumamız gerekir. Füsun'a verdiğim ceza, kocasının filmine para vermemek ve onun da böylece film yıldızı olma hayallerini suyu düşürmekte elbette. Film çekilmezse ne olur bir düşünsün diyordum kendi kendime. Böylece küskünlüğümü başta içten bir şekilde yaşarken, ikinci günden itibaren cezanın Füsun'un canını nasıl yaktığını ayrıntılarıyla hayal etmeye başladım. Ama beni görmemelerinin onlar için sonucunun maddi olduğunu çok iyi hayal etmeme rağmen, film yapılamayacağı için değil, Füsun'un beni göremeyeceği için üzüldüğünü hayal ediyordum. Belki bu bir yanılsama değildi, doğruydu. Füsun'un pişman olduğunu hayal etmenin zevki, ikinci günden başlayarak gerçek küskünlüğümün önüne geçmeye başladı. İkinci günün akşamı annemle Suadiye'deki evde sessizce yemek yerken Füsun'u artık özlediğimi, içten küskünlüğümün çoktan sona erdiğini hissetmiş, küskünlüğümü ancak bunun Füsun'u üzeceği, ona ceza olacağını düşünerek sürdürebileceğimi anlamıştım. Annemle yemek yerken kendimi Füsun'un yerine koymaya çalışınca onun namına çok gerçekçi ve acımasız bir mantık yürütmeye başlıyordum. ''Ben onun gibi genç ve güzel bir kadın olsaydım, kocamın çekeceği bir filmde oynayıp tam yıldız olacakken, aptalca bir sözde zengin prodüktörün kalbini kırıp yıldız olma hayallerini kaybetmenin bana ne büyük bir pişmanlık acısı vereceğini çıkarmaya çalışıyordum. Ama annemin soruları, ''Etini niye bitirmeden bıraktın? Akşam çıkacak mısın? Yazın keyfi kaçtı, istersen ay sonunu beklemeden yarın dönelim nişantaşına. Bu kaçıncı kadehe oldu?'' Kendimi Füsun'un yerine koymama engeldi. Füsun'un ne düşündüğünü içkili kafayla çıkarmaya çalışırken bir başka şeyi keşfettim. Aslında o çirkin sözü, hakikaten parayı vereceksin de, işittiğim andan beri... Küskünlüğüm intikam almaya yönelik diplomatik bir küskünlüktü. Bana yaptıkları için Füsun'dan intikam almak istiyordum ama bu istekten korktuğum, utandığım için... Artık onu görmek istemediğime kendimi inandırmıştım. Bu bahane daha şerefliydi ve bana intikam alırken kendimi temize çıkarma fırsatı veriyordu. İçten küskünlüğüm aslında içten ve hakiki değildi. İntikam alma isteğime masum bir derinlik vermek için kalp kırıklığını abartıyordum. Bunu anlayınca Füsun'u affedip görmeye karar verdim. Onu görmeye karar verince de. Her şeyi daha olumlu düşünmeye başladım ama onlara yeniden gitmem için çok düşünüp kendimi kandırmam gerekti. Akşam yemeğinden sonra, 10 yıl önce gençlik yıllarımda arkadaşlarımla yukarı aşağı piyasa yaptığımız Bağdat Caddesi'ne çıktığım ve geniş caddenin kaldırımlarında yürürken, verdiğim cezadan vazgeçersem, bunun Füsun için ne anlama geleceğini tam olarak kavramak için bütün gücümle kendimi Füsun'un yerine koymaya çalıştım. Az sonra kafamda bir şimşek çaktı. Onun gibi akıllı, güzel, ne istediğini bilen genç bir kadın, kocasına destek olacak bir başka film yapımcısını biraz uğraştırsa hemen bulabilirdi. İçimden yakıcı bir kıskançlık ve pişmanlık açısı geldi. Ertesi gün öğleden sonra Çetin'i Beşiktaş'a bahçe sinemalarında ne olduğunu öğrenmeye yolladım ve görmemiz gereken önemli bir film olduğuna karar verince onlara telefon ettim. Satsattaki odamda kulağıma dayadığım telefon ahizesinden, Füsunların evinde telefonun çalmakta olduğunu işitince kalbim hızlandı ve kim açarsa açsın doğal bir şekilde konuşamayacağımı anladım. Bu yapaylık, hala ruhumun bir yerinde saklamaya devam ettiğim içe dönük küskünlüğümle, Füsun özür dilemedikçe mecbur olduğumu hissettiğim diplomatik küskünlüğüm arasında sıkıştığı için çıkmıştı ortaya. Böylece son yaz akşamlarını bahçe sinemalarında Füsun ve kocasıyla çok da eğlenemeden, fazla konuşmadan, küskünlük taklidi yaparak geçirdik. Benim asık suratım tabii Füsun'a da bulaşmıştı. İçimden gelmediği zamanlarda bile küskünlük taklidi yapmayı benim, yapmaya beni mecbur bıraktığı için Füsun'a kızar. Bu sefer içten bir şekilde küskün dururdum. Bir süre sonra... Füsun'un yanında kendiliğimden benimsediğim bu ikinci kişiliğim giderek asıl kişiliğim halini almaya başladı. Hayatın, insanlığın çoğunluğu için içtenlikle yaşanması gereken bir mutluluk değil, baskılar ve cezalarla ve inanılması gereken yalanlarla yapılmış dar bir alanda sürekli bir rol yapma hali olduğunu ilk bu sıralarda sezmeye başlamış olmalıyım. Açık Radyo'dan Orhan Pamuk'a 60. Yaş Hediyesi Masumiyet Müzesi Evet, 94.9 Açık Radyo'da türler arası programı saat 10.47'de Orhan Pamuk Müzesi'nin ardından Lennar Skinner'la devam ediyor. Freebird. Türler arası, edebiyattan heykele, operadan mimariye, sekiz kol sanat seyahati, <gülüyor> hazırlayan ve Eraslan Sağlam. Sağlamı.